Baygınlığım geçip de uyandığım zaman bütün giysilerimin ıslak olduğunu anladım. Ayağa kalkmak için çabalarken belime bir tekme yedim. Arkamda duran biri söylendi ve arkasından da çabuk kalkmamı emretti. Ben de ani bir refleksle hemen ayağa kalktım. O iri yarı asker kahkahayla gülerken sen Almanca da biliyorsun çok işimize yararsın dedi. Onun öyle söylemesiyle içimdeki korku daha da büyüdü. Korkudan bacaklarım titremeye başladı. Korkulu bakışlarla annemi aradım. Onu göremeyince de daha çok korktum. Suratıma sidiğini süren asker acıyla böğürüyordu biraz önce işlediği yerde yatarken. Birkaç tane beyaz önlüklü asker girdi içeri. Önce o evimizdeki askerin yanında toplandılar. Başkaları beyaz önlüklerle de geldi içeri. Ben şaşkın şaşkın onlara bakıyordum. Beyaz önlüklüler benim orada olduğumu hiç umursamadan hem bütün Macarlara hem de yaralı askerlere söyleniyordu. Küçükken beni iyileştiren o beyaz önlüklüler gibi değillerdi. Birden bir hareketlenme oldu. Birkaç beyaz önlüklü evimize işleyen askerin kollarına, bacaklarına çöktüler. O güçlü adam biraz çırpındıysa da adamların ellerinden kurtulamadı. Sadece inleyerek teslim oldu. Beyaz önlüklüler de kaşla göz arasında adamın bir bacağını kestiler. Kanlı bacağın bir köşeye atılışına bakıyordum ki o iri yarı asker kolumdan tutarak... Kapıya doğru itti. İşte o sırada nereden çıktığını göremediğim annem bir dişi kaplan hızıyla beni kapıya doğru iten askerin üzerine atladı. Bir yandan adamın suratını tırmalarken bir yandan da bağırıyordu. Nereye götürüyorsun oğlumu diye. Annem bunu Almanca söylediği için içeridekilerin hepsi şaşırdı. O iri yarı asker annemi itip düşürdü. Düşen annemi tekmelemeye başlayınca da ben ayaklarına sarıldım. Başka askerler de gelip beni tekmelemeye başladılar. O sırada elindeki kanlı bıçağı yere bırakan doktor bizi dövenlere çok kızdı. Onun kızmasıyla bizi dövenler durdular. Anneme bakmadan yine beni kaldırıp kapıya doğru sürüklediler. Annem de bizim arkamızdan dışarı çıktı. Fakat dışarıda öyle çok asker vardı ki bir anda onunla benim arama askerden bir duvar örüldü sanki. Annemin sesi de askerden duvarın arkasında kaldı. Beni döven o iri yarı asker bir türlü yakamı bırakmıyordu. Yakamdan tutup çeke çeke bir komutanın yanına götürdü. Komutan bana bakıp gülümseyince biraz rahatladım. Ondan bana yardım etmesini isteyecektim ki soru sormaya başladı. Bu ormanı iyi bilir misin? Sorusuna başımı sallayarak evet dedim. Yanıma geldi. Daha belirgin bir şekilde gülümserken ormanda komitacılar var mı diye sordu. Bu kez ben kafamla işaret ederek hayır dedim. Adam bana daha çok yaklaştı. Dudağımın kanını parmağıyla silmeye başladı. Bir süre bu işi sürdürdükten sonra ''Demek ormanda komitacı yok. Peki size hiç geldiler mi?'' diye sordu. Yine işaretle hayır dedim. Adam birden suratıma baktı, çenemden tuttu, yine yumuşak bir sesle ''Peki ormanda komitacı yoksa bugün bizi ateş edenler kimlerdi?'' diye sordu. Boynumu bükerek dudaklarımı bilmem anlamında büzdüm. O gülümseyen komutanın yüzü demir rengini aldı. Bakışları donuklaştı. Hiç beklemediğim bir anda mideme şiddetli bir yumruk vurdu. Yumruğun şiddetiyle öne doğru eğilince de diziyle çeneme vurdu. Çenemin koptuğunu sandım. Birden, bir karanlık boşluğa düşer gibi oldum. Toprak zemine çarpan kafamdan, ılık bir şeyler şakama doğru sızarken, komutan benim üstüme ayağıyla basıp çiğnemeye başladı. Korkuyla ağlamaya başladığım sırada, o iri yarı asker beni komutanın ayaklarının altından kaldırdı. Ayağı kaldırınca, ''Yürü, ormana gidiyoruz. Bize komitacıların saklanabileceği her yeri göstereceksin.'' diye bağırdı. Ben korkuyla... İçimi çeke çeke ağlarken ormana doğru yürüdüm O iri yarı asker iki adım attıktan sonra beni durdurdu Kendine doğru döndürdükten sonra Silahının dipçiğiyle aşağıdan yukarı çektirerek karnıma vurdu Ben daha kuvvetli ağlamaya başlayınca yine bağırarak Aşağılık çocuk kes zırlamayı Şimdi bize yolu göster Bize yanlış yaparsan seni de anneni de öldürürüm dedi Korkumdan ağlamayı kestim Sırtıma dayanmış tabancanın ne zaman patlayacağını düşünerek Ormana doğru yürüdüm Ellerinde kocaman fenerler vardı Uzakları bile kolaylıkla tarıyorlardı Sessiz sessiz ağlayarak yürüyordum Onlar da arkamdan söylene söylene geliyorlardı Aynı yerlerde gece yarısına kadar dolaştık Çok yorulmuştum Yüzüm gözüm şişti Yorgunluktan da öyle uykum geliyordu ki Bazen adımımı atarken bir boşluğa düşüyormuşum gibi oluyordum. Bir ara arkamdan yürüyen o iri yarı askerin itmesiyle uykum kaçtı. Uykum kaçınca da kaçmayı düşündüm. Onları nehrin kıyısına götürüp karanlıktan yararlanarak nehre atlayıp kurtulmayı denemek daha iyiydi. Böyle karar verince çaktırmadan nehre doğru yürümeye başladım. Nehre epeyce yaklaştık. Biraz daha sabrederlerse kurtulabilirdim. Adımlarımı uzun uzun atmaya başladım. Birkaç adım atmıştım ki sırtıma bir tipçik yedim. Sendeledim. Düşecektim ki komutanın sesi kulağımı geçerek beynimi parçaladı. Bir an beynim bin parçaya bölündü sandım. Ben ayağa kalkmaya çalışırken o ''Aşağılık çocuk bizi boşuna gezdiriyorsun değil mi? Onlar burada olsalar da yerlerini göstermezsin.'' dedi. Komutan yine tam çeneme vurmaya hazırlanıyordu ki onun yanındaki askerin elindeki kocaman bataryalı telsiz cızırdamaya başladı. Telsizden gelen ses en kısa yoldan çıkın diye çağrı yapıyordu. Komutan parmağını sallayarak en kısa yoldan yola çıkmamı birkaç kez söyledi. Yola çıkarsak belki beni bırakırlar diye düşünerek en kestirme yoldan ve bizim evimizin yakınından yola çıkardım. Her gün onlarca kez üzerinde koştuğum ve bir zamanlar ekili olan tarlalarımıza adım atamıyordum. Annem bahçede miydi acaba? Ay ışığında evimizin önünün kalabalık olduğunu görebiliyordum ama annemin dışarıda olup olmadığını göremiyordum. Kim bilir, Margaret belki de sığınağımızda uyuyordu. Yola çıktığımız zaman askerler dinlenmek için oturdu. Başka askerler de yola çıkıyorlardı. Bir süre sonra yol boyunca askerlerden uzun bir şerit oluştu. Dolunay'da gölgeler gibi kıpırdayan uzunca bir şerit. Oturan askerlere baktım, kendi aralarında konuşuyorlardı. Kimse benimle ilgilenmiyordu. Ben onların benimle ilgilenmemelerinden yararlanarak yavaş yavaş yakınımızdaki Tümse'ye doğru ilerledim. Tümseyin arkasından da tarlamızın kenarındaki susuz arka ulaşıp Ormana doğru kaçmayı düşünüyorum. İyice yaklaşınca tümseyin arkasına atladım. Ben tam kurtulmayı düşünürken askerler eşekarıları gibi üzerime üşüştüler. Hepsi tekmeliyordu. Sonunda komutan yalnız başına tekmelemeye başladı. Ayağını boğazıma bastı. Tam boğulacağım zaman çekti. Bir daha kaçmaya kalkışırsan kurbağa yavrusu gibi ezerim seni dedi. Böyle söyledikten sonra da ayağını boğazıma birkaç kez basıp çekti. Onunla da yetinmeyip mideme birkaç kez potininin ucuyla vurdu. Yere boylu boyunca yüzük koyun uzandım. Kollarıma bastılar, kollarımı çekemedim. Ayağıma bastılar, ayaklarımı toplayamadım. Ondan sonrasını pek anımsayamıyorum. Kendime gelmeye başlamıştım ki... Askeri araçlar hızla köye doğru hareket ettiler. Askerler beni bir tahta parçası gibi sürüyerek araçlardan birinin içine attılar. Kendileri de bindiler araca. Kısa bir yolculuktan sonra köye geldik. Araçlardan inen bütün Alman askerleri evlere daldılar. Araçta kalan birkaç asker beni indirip evlerle çevrili meydanın ortasına kadar sürüklediler. Ayağa kalkmak için bir hamle yaptım ama başım döndü. Olduğum yere yığıldım. Öyle yarı baygın dururken askerler evlerden bağırta çağırtı çıkardıkları başkalarını da alana getirmeye başladılar. Ben bir çaput gibi meydanın ortasına serilmiştim. Alana gelen köylüler önce yaklaşıp beni tanımaya çalışıyor, tanıyınca da kaçarcasına uzaklaşıyorlardı. Ben neden kaçtıklarını anlamıyordum ama kimseye de bir şey söyleyemiyordum. Zaten komutan boğazıma bastığından beri sesim eskisi gibi çıkmıyordu. Çıkardığım sesler sesten çok hırıltıya benziyordu. Belki de sesimi kaybedecektim. Önce herkesi meydana topladılar. Sonra da içlerinden seçtikleri gençleri ve erkekleri araçlara bindirdiler. Beni de yine bir tahta gibi bir aracın içine attılar. En arkada bir yere tutunup düşmemeye çalışıyordum ki ön tarafta bir karışıklık oldu. Alman askerler homurdanarak birini dövmeye başladılar. Hırslarını alamayınca da adamı aşağı attılar. Zavallıyı yerde de dövmeye devam ettiler. Bir ara dövmekten vazgeçer gibi olduklarında, arkadan gelen aracın ışığında dövdükleri adamı gördüm. Adam tanınacak gibi değildi. Tüyler ürpertici bir çıplaklıktaydık. Askerler vurdukça o öksürüyordu. Babamın öksürüğüne benzeyen öksürüğünden onu tanıyabildim. Akşam olduğu için istasyonda kimse yoktu. Trenlerin geliş gidişleri hakkında bir şey öğrenemedim. Birkaç kez istasyon binasının çevresine dolaştıktan sonra yine gelip eski oturduğum banka oturup akşamın o tatlı serinliğinde hayallerime gömüldüm. Uzun bir süre sonra çok yakınımda Simon'un homurtusunu duydum. Duyar duymaz da irkilerek ayağa kalktım. Simon, çanta olarak yanımızda taşıdığımız torbaları bankın üzerine bıraktı. Karol'un torbası da bizim torbalarımızın yanındaydı ama kendi yoktu. Karol nerede diye sordum. Bizimle gelmek istemedi dedi. Ne yapacakmış burada diye sordum. Hiçbir şey yapamaz artık dedi. Söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Neden diye sordum. Yaptığı hırsızlıkları bizim yaptığımızı söyleyeceğini söyleyince, Simon cümlesinin sonunu getirmeden sustu. Anladım kavga ettiklerini ve Simon'un onu eğri bıçağıyla öldürdüğünü. Titreyen, korku dolu ve ağlamaklı bir sesle, ''Ama yarın onun ölüsünü bulurlarsa.'' dedim, ''Bulamazlar.'' ''Gömdün mü?'' ''Hayır, yaktım. Kulübeyle birlikte yaktım.'' dedi. Simon'da acıma duygusu çoktan yok olmuştu. Akla gelebilecek bütün kötülükleri kolayca yapabilirdi. Bildiğim Almancaya ihtiyacı olmasa beni de öldürürdü. Belindeki eğri bıçağını çekip kalbime saplamak onun için zor bir iş değildi. Ondan korkuyordum. Kalkıp kulübemizin bulunduğu kuzeydoğu yönüne baktım. Göklere doğru bir kızıllık yükseliyor, arada bir alevler burgu gibi gökyüzünü deliyordu. Fısıldarcasına...